Dokuzuncu mektup Bismi subhanahu ve in şeyin illa onun adıyla o her kusurdan münezzehtir hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin yine o halis talebesine gönderdiği mektubun bir parçasıdır saniyen neşri en var kuraniyedeki muvaffakiyetin ve gaybetin ve şevkin bir ikram-ı ilahidir belki bir keramet kuraniyedir bir inayet-i rabbaniyedir Size tebrik ediyorum. Kerametle ve ikram ve inayetin bahsi geldiği münasebetiyle kerametle ikramın bir farkını söyleyeceğim şöyle ki. Kerametin izharı zaruret olmadan zarardır. İkramın izharı ise bir tahtisi nimettir. Eğer kerametle miserref olan bir şahıs bilerek harika bir emre masal olursa, o halde eğer nefsi emmaresi baki ise kendine güvenmek ve nefsine ve keşfine itimat etmek, Ve gurura düşmek istidraç olabilir. Eğer bilmeyerek harika bir emre mazhar olursa, mesela birisinin kalbinde bir sual var. İntiak-ı bilhak mev'inden ona muvafık bir cevap verir sonra anlar. Anladıktan sonra kendi nefsine değil, belki kendi Rabbisine itimadı ziyadeleşir. Ve beni benden ziyade terbiye eden bir hafizim vardır der. Tevekkülünü ziyadeleştirir. Bu kısım hatarsız bir keramettir. İhfasına mükellef değil. Fakat fahri için kasten izharına çalışmamalı. Çünkü onda zahiren insanın kisbinin bir medhali bulunduğundan nefsine nispet edebilir. Ama ikram ise o kerametin selametli olan ikinci nevinden daha selametli. Bence daha alidir. İzharı tahti nimettir. Kisbin medhali yoktur. Nefsi onu kendine ispat etmez. İşte kardeşim... Hem senin hakkında, hem benim hakkında bahusus Kur'an hakkındaki hizmetimizde eskiden beri gördüğüm ve yazdığım ihsanat-ı ilahiye bir ikramdır. İzhar-ı nimettir. Onun için sana karşı tahtis nimet mev'inden ikimizin hizmetimize ait muvaffakiyyati yazıyorum. Biliyordum ki insan da değil, şükür damarını tahrik eder. Sali sen Görüyorum ki şu dünya hayatında en bahtiyar odur ki Dünyayı bir misafirhaneyi askeri terakki etsin ve öyle de izan etsin ve ona göre hareket etsin. Ve o terakki ile en büyük mertebe olan mertebeyi i rızayı çabuk elde edebilir. Kırılacak şişe parasına daimi bir elmasın fiyatını vermez. İstikamet ve lezzetle hayatını geçirir. Evet dünyaya ait işler kırılmaya mahkum şişeler hükmündedir. Baki umur-u uhreviye ise gayet sağlam elmaslar kıymetindedir.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 Şiddetli bir surette endişe ettiği vakit bakar ki, o endişe ettiği istikbale yetişmek için elinde senet yok. Hem rızık fiyatinde bir taahhüt altında ve kısa olan bir istikbal o şiddetli endişeye değmiyor. Ondan yüzünü çözülüp, kabirden sonra hakiki ve uzun ve gafiller hakkında taahhüt altına alınmamış bir istikbale tercih eder. Hem mala ve caha karşı şiddetli bir hırs gösterir. Bakar ki muhakkaten onun nezaretine verilmiş o fani mal ve afetli şehret ve tehlikeli ve riyaya medan olan cah o şiddetli hırsa değmiyor. Ondan hakiki cah olan merati bir maneviyeye ve derecat-ı kurbiyeye ve zada ahirete ve hakiki mal olan amal-i salihaya teveccüh eder. Fena haslet olan hırs mecazi ise âli bir haslet olan hırs-ı hakikiye inklar eder.'' Hem mesela şiddetli bir inatla, ehemmiyetsiz, zail, fani umurlara karşı hissiyatını sert eder. Bakar ki bir dakika inada değmeyen bir şeye bir sene inat ediyor. Hem zararlı, zehirli bir şeye inat namına eder. Bakar ki bu kuvvetli his böyle şeyler için verilmemiş. Onu onlara sert etmek, hikmet ve hakikata münafidir. O şiddetli inadı, o lüzumsuz umuru zaileye vermeyip, ali ve bati olan hakaiki imaniyeye ve esasat-i islamiyeye ve hidamat-i uhreviyeye sarf eder. O haslet-i rezide olan inad mecazi, güzel ve ali bir haslet olan hakiki inada yani hakta şiddetli sabata inkılap eder. İşte şu üç misal gibi. İnsanlar insana verilen cihazat-i maneviyeyi eğer nefsin ve dünyanın hesabıyla istimal etse, Ve dünyada ebedi kalacak gibi gafilane davransa, ahlak-ı rezileye ve israfa ve abesiyete medar olur. Eğer hafiflerini dünya umuruna ve şiddetlilerini rezaif-ı uhreviyeye ve maneviyeye sarf ahlak-ı hamideye menşe, hikmet ve hakikata muvaffuk olarak saadet-i medar olur. İşte tahmin ederim ki, nasihlerin nasihatları şu zamanda tesirsiz kaldığının bir sebebi şudur ki, Ahlaksız insanları derler, haset etme, hırs gösterme, adavet etme, inat etme, dünyayı sevme, yani fıtratını değiştir gibi zahiren onlarca mala yutak bir teklifte bulunurlar. Eğer deseler ki bunların yüzlerini hayırlı şeylere çeviriniz, mecralarını değiştiriniz, hem nasihat tesir eder hem daire ihtiyarlarında bir emir teklif olur. Rabi'an, ulema İslam ortasında...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 Eskide bazı dinsizleri gördüm ki ahkam-ı Kur'aniye'ye şiddetli tarafkirlik gösteriyorlardı. Demek o dinsiz bir cihette hakkın iltizamıyla İslamiyet'e mazhardı. Dinsiz bir Müslüman denilirdi. Sonra bazı müminleri gördüm ki ahkam-ı Kur'aniye'ye tarafkirlik göstermiyorlar, iltizam etmiyorlar. Gayrimüslim bir müminin tabiline mazhar oluyorlar. Acaba İslamiyetsiz iman medar-ı necat olabilir mi? El cevap. İmansız İslamiyet, sebebi necat olmadığı gibi, İslamiyetsiz iman da medarı necat olamaz. Felillahilhamdu velminneh, Kur'an'ın ihrcaz manevisinin feyziyle, Risale-i Nur mizanları, din İslam'ın ve hakiki Kur'aniyenin meyvelerini ve neticelerini öyle bir tarzda göstermişlerdir ki, dinsiz dahi onları anlasa, taraftar olmamak kabil değil. Hem iman ve İslam'ın delil ve dürhanlarını, O derece kuvvetli göstermişlerdir ki gayrimüslim dahi anlasa her halde tasdik edecektir. Gayrimüslim kaldığı halde iman eder. Evet sözler Tuğba-i Cennet'in meyveleri gibi tatlı ve güzel olan iman ve İslamiyet'in meyvelerini ve saadet-e dairenin mehasini gibi hoş ve öyle neticelerini göstermişler ki görenlere ve tanıyanlara nihayetsiz bir tahkirlik ve iltizam ve teslim hissini verir. ve silsli mevcudat gibi kuvvetli ve zerrat gibi kesretli iman ve İslam'ın bürhanlarını göstermişler ki nihayetsiz bir izan ve kuvveti iman verirler. Hatta bazı defa evradı Şah Nakşibendi'de şehadet getirdiğim vakit ala zahlike nahya ve aleyhine mut ve aleyhine bu'afu gada bu iman üzere yaşar, bu imanla ölür, bu imanla diriliriz. Dediğim zaman bu nihayetsiz bir taraflılık hissediyorum. Eğer bütün dünya bana verirse bir hakikat-i imaniyeyi feda edemiyorum. Bir hakikatın bir dakika aksine farz etmek bana gayet elim geliyor. Bütün dünya benim olsa bir tek hakait-i imaniyenin vücut bulmasına bilâke reddüt vermesine nefsim itaat ediyor. وَاَمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ مِنْ رَسُولٍ وَاَمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ مِنْ كِتَابِينَ سَدَّقِنَا Peygamber olarak gönderdiğin kim varsa iman ettik. Kitap olarak indirdiğin ne varsa iman ettik ve bütün bunları tasdik ettik dediğim vakit. Nihayetsiz bir kuvveti iman hissediyorum. Hakaiki imaniyenin her birisinin aksini aklen muhal ediyorum. El i dalaleti nihayetsiz evle ve divane görüyorum. Senin valideynine pek çok selam ve arz-ı hürmet ederim. Onlar da bana dua etsinler. Sen benim kardeşim olduğun için onlar da benim peder ve validen hükmündedirler. Hem köyünüze hususun senden sözleri işitenlere umumen selam ediyorum. Elbaki Hüvelbaki Said Nursi